İzlediğiniz için Terkize evet, merhaba Ayşegül ben bugün canlı yayındayız. Teknik basada Didem var. Konumuzda Laliper Aytek. Hoş geldin Laliper. Hoş bulduk. Bugün Laliperle birlikte kadınlar fotoğrafçılık, kadın fotoğrafçılar, sanat dünyasında kadınlar, kadın fotoğrafçılar, fotoğraf dünyasında kadın <gülüyor> fotoğrafçılar. Bunları konuşuyor olacağız hem Türkiye ve hem uluslararası. Ee, ...örneklerle e, konuşuyor olacağız. İlk önce Lali ben e, tanıtmak istiyorum. Eminim tanıyanlarınız vardır e, e, aranızda. E, hatta birlikte yapalım o tanıtımı. Ondan önce müziği sen seçmiştin. Onu, onun anasını yapalım istersen. Ne dinledik? Çok güzel bir parçaydı. Bir saniye. Hemen ismi e, aklımda olmadığı için. Angelique Angelic Ionatos Katerina e, Fotinaki. ...den EIP test sanıyorum. Yanlış okumadıysam böyle bir parçayı dinledik. Harikaydı gerçekten. Çok güzel bir giriş oldu bence. Ee, şimdi ben çok yıllar önce ilk feminizmle tanıştığım dönemde... ...üniversite öğrencisiyken Kadın Eserleri Kütüphanesine gidip gelmeye... ...gönüllü olmaya başladığımda Şirin Tekeli'nin... Olağanüstü bir vaha gibi kurduğu bir mekandı kadın kütüphanesi başka dostlarıyla birlikte. Orada Lali Peraytek ile tanıştım. Ve müthiş ilham aldım onun varlığından ne ve oradaki güzel. sohbetlerimizden. Ve böyle hani kadın fotoğrafçı olarak hani hem fotoğraflarından... Hem de kendisinden çok ilham almıştım. O hep böyle e, aklımda kaldı ama çok uzun yıllar yollarımız çakışmadı. Çakışmadı ki o zamanlar da benim çok yeni başladığım dönemlerdi. Ee, üniversiteden sonra Oslo'ya yüksek lisans yapmak için gitmiştim. 5 yıl kalıp döndükten hemen sonraydı. Kütüphaneden Füsun Yaraş'tan bir davet geldi. Kadın fotoğrafçılar, kadın gözüyle kadın konulu bir fotoğraf yarışması düzenleniyordu. Onun jürisinde yer almamı rica ettiler. Benim kütüphaneyle tanışmam tam da böyle oldu. 91'deydi. Şirin Tekeli ile de bu şekilde tanıştım. Ve bu yarışma jürisine gide gele sonra işte bir herhalde sorumluluk anlayışı ve ilgiyle Başlayan bir şeydi. Serginin pardon yarışmanın sergisini de ben üstleniyor oldum. Ondan sonra da bir baktım zaten kütüphanede gönüllü olarak sergi işlerinde yayın işlerinde Şirin'le beraber çalışmaya başlamışız. O tabi inanılmaz bir dönemdi kütüphanenin çok, aynı zamanda bir çok. sürü sergi açtı bu Balat'taki evet. güzel binanın Her ay bir katında. kadın sanatçının sergisi açılıyordu ve müthiş canlı bir mekandı. Yani bir 5-6 sene bu canlılığını çok güçlü bir şekilde koruduydu. Ee, onda da büyük emeğin versinin. E, evet, küçük bir olsa bir katkım evet oldu. Onu, o yani çok benim için de çok keyifliydi ve Türkiye'deki kadın sanatçıları tanımak açısından benim için de çok şeydi. Ee, ufuk açıcı bir e, merkezdi, kütüphane. Buradan Şirin Tekeli'ye de merhaba diyelim. Diyelim merhaba diyelim. Özlüyoruz onu çok İstanbul'da evet, değil, değil şimdi. Değil şu anda değil evet. Ee, neyse bu yıl bizim tekrar buluşmamıza vesile olan başka bir güzel çalışma oldu. Ki onu da uzun uzun konuşacağız programın ikinci yarısında. İstanbul Kadın Müzesi'ni bu programda Meral Akkent'le e, uzun uzun konuşmuştuk hatırlarsınız. İstanbul Kadın Müzesi'nin e, ön ayak olduğu Meral Akkent'in ön ayak olduğu bir uluslararası sempozyum düzenlenecek gelecek sene. Ee, biz Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Forumu olarak e, buna katılıyoruz. Koçkam, Koç Üniversitesi'nin Kadın Merkezi ve bir dolu gönüllü fotoğrafçı, genç kadın e, genç aktivist kadınlar bir kısma Mergide uzunca bir süredir çalışmış genç kadınlar var. Harika bir organizasyon ekibimiz olacak var. Olacak gibi duruyor. Evet. Çok enerjili bir ekibimiz var hakikaten. Gerçekten müthiş bir yaratıcılıkla başlıyor. Bu sempozyum gelecek sene Kasım sonunda İstanbul'da bir uluslararası kadın fotoğrafçılar sempozyumu. Semiha S adına olacak. Evet, Şimdi Semiha S'i tanıtacağız. Ne yazık ki bu ay kaybettik onu geçen ay 100 yaşında. Ama bu konferansı biz planlama Başladığımızda henüz hayattaydı ve hala hayatta olacağını ümit ediyorduk e, sempozyum olduğunda ne yazık ki e, olamadı ama e, oradan başlayalım istiyoruz e, İstanbul Kadın Müzesi biliyorsunuz İstanbul'un ilklerine e, Bakmaya çalışan bir müze. Küratörü Meral Akkenti bizi dinliyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir olağanüstü alanın açılmasına öne olduğu için ona da tekrar çok teşekkürler. Gerçekten müthiş bir, her gün ben bir şeyler öğreniyorum o evet. müzenin sanal sergisinden. Çok hoş bir tarif yapmış müzeyle ilgili küçücük bir şey. İstanbul'un sanat ve kültür yaşamındaki yol açıcı kadınların biyografilerine odaklıdır. Bu hakikaten e, bence çok fazla görünmesi ortaya çıkaracak bir başka alan olacak kütüphaneden sonra İstanbul için diye düşünüyorum. Aynen. Yol açıcı, göz açıcı, gönül ufuk açıcı, açıcı, ufuk Aynen. açıcı. Yani evet. hepsi bir arada evet. ve çok farklı... Ee, kültür ve sanat dünyasının çok farklı e, alanlarından. alanlarından kadınları tanınmamıza vesile oluyor ee, İstanbul Kadın Müzesi'nin şimdilik sanal olan sergisi umuyorum bir gün fiziksel bir Mekana e, mekanına da, da kavuşacak, kavuşacak. Evet. ama orada dört tane kadın fotoğrafçı var. Onları e, tanıtalım e, istiyoruz programa e, programın kalanına geçmeden önce. Bunların bir tanesi, e, kronolojik gideceğim. İlk profesyonel Müslüman kadın fotoğrafçı Naciye, Naciye Hanım. Hanım. Naciye Hanım'ın evet 1881-1970 yılları arasında yaşamış e, ve çok ilginç. İlk profesyonel Müslüman kadın fotoğrafçı ve fotoğrafa başlamasının arkasında çok ilginç bir hikaye de var. Savaş yıllarında... Paramız tükendi ve e, ailemden kalma gümüş bir tepsiyi satmak zorunda kaldım. Ama bu önemli bir karar almama sebep oldu diyerek çocuklarına bakmak ve hayatını kazanmak üzere e, bir fotoğraf aç hane açmaya karar veriyor. Ve e, fotoğrafçılık yapmaya başlıyor diyebilirim. Benim bildiğim veya da gördüğüm fotoğrafları yok ama sanıyorum fotoğraflarına en azından bu sempozyum bünyesinde ulaşmaya çalışacağız. Bu çok önemli bir başlangıç. Dilerim hakikaten bu müzede daha fazla işlerini bulmak ve sergilemek şansımız olacaktır. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Olur dinleyicilerimiz arasından bu bahsedeceğimiz kadınları tanıyanlar vardır. Her zaman İstanbul Kadın Müzesi'nin web sitesinden merak kentle ilişkiye geçip evet. e, ellerindeki bilgileri paylaşabilirler, katkıda bulunabilirler. Bu hani interaktif e, bütün bu girişler. Ki bu e, aynı şekilde mesela bilgiler. bizim e, onuruna düzenlediğimiz semiya için esin, esin fotoğrafları için de geçerli. Belki o dönemin e, itibarıyla e, basın Tarihinin içinden bir şeyler bulmamız mümkün ama ilk profesyonel gezi ve savaş fotoğrafçısı olması nedeniyle hakikaten fotoğraflarının bulunmasını ve görünür hale gelmesini ben de çok istiyorum. Hem müze bünyesinde hem de sempozyumumuzun bünyesinde bir de hani Türkiye fotoğraf tarihi anlamında bence önemli bir nokta. Evet ölmeden önce onunla ilişkiye geçmeye çalıştı Çalışıldı, arkadaşlarımız zaman evet, maalesef. Bu süreç içinde. Ama sempozyum olmadı. daha farklı bir anlam kazandı. Ee, evet. Onun işlerinin ve kendisinin tan tanınması hepimiz için bence daha önemli hale geldi artık. Evet 1912 doğumlu bir evet. kadın Semiha Es ve bu yüzyılı fotoğraf evet. çekerek e, geçirmiş. Ve, ve hem heyecanlı. Dizi, hem savaş fotoğrafçılığı ikisi de çok... Erkeklerle evet. özdeşleşen alanlar. Eşiyle anladığım kadarıyla Feridun Esle, Hikmet Feridun Esle savaşa gidiyor ve bir, yani bu çok Kore, Savaşı Kore gidiyor Savaşı'na mesela. gidiyor. Bilmediğimiz bir hikaye değil ama çok da güzel örnekleri var fotoğraf tarihi içinde. O yüzden işlerinin ortaya çıkarılması önemli. Hakikaten elinde bilgi belge olanların müze yoluyla hepimize ulaşması önemli diye düşünüyorum. Ee, üçüncü olarak Şahin Şahinyan'dan bahsedebiliriz. Türkiye'nin ilk profesyonel Ermeni kadın sanatçısı Maryam Şahinyan. Ee, Tayfun Sertaç, e, Sertaç e, son yıllarda Meryem Şahinyan'ın arşivi üzerine e, çalıştı. Ee, Lara Fresco onun üzerine e, bir e, yazı yazmış. Onlardan kısa alıntılar var İslam Kadın Müzesi'nin web sitesinde. Ee, İstiklal Caddesi'nde Hıdeviyar Palas'ın ikinci katında... Şöyle diyor Tayfun Sertaş, topu topu 15 metrekarelik bir deponun zemininde üzerine kitap kolileri yığılmış halde 20 yıla yakın süredir 9 büyük koli içinde 1139 kutu dolusu negatif film bekliyordu beni. Gerçekten. Araştırmaya başladığında Mariam Şahinli'nin fotoğraflarını. O zaman elimizde bayağı bir belge var. Evet. Bu çok çok iyi bir şey yani. Evet ve şimdi bir ilgi olması araştırılıyor ve paylaşılmaya başlanmış olması çok önemli Meryem Şahinli'nin. E, Şişli'deki evinden çıkıp her gün stüdyoya gidermiş Hidivya Palasa Her öğlen yalnızca bir kırmızı ema yiyip siyah iş ön, e, önlüğünü ve kolçaklarını hiç çıkarmadan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma körüklü kamerasıyla 1985'e dek siyah beyaz fotoğraf çekmeye devam etmiş. 1985. Sessizce fark edilmeden sürdürmüş bu işi. Evet 1996'da e, vefat etmiş o da. Maryam Şahin yanında e, hikayesinin ne dair hani başka e, başlıklar var İstanbul Kadın Müzesi'nin web sitesinde. Eee Eleni Küreman var. E, en i̇lk yakın zamana kadar o yaşamış sanırım. E, il, e, Türkiye basınının ilk profesyonel kadın foto muhabiri. Foto muhabiri peki evet. hangi yıllarda? 1921-2001 yılları arasında. Ee, üstelik spor muhabirliği yapmış. Onu da şöyle anlatıyor. Spor muhabirliği yaparken herkes ünlü kalecilerin karşısındaki kalede beklerdi. Bense gol yeme ihtimali az olan kalecinin arkasında dururdum. Erkek foto muhabirleri benimle dalga geçerdi. Ama en iyi fotoğrafları hep ben yakalardım. Çünkü iyi kaleci gol yediğinde bir tek elini bir fotoğraf, bu fotoğrafı çekmiş olurdu. Çok çok güzel. ya. Ben bu isimleri e, müzeyle birlikte, bu sempozyumla birlikte duydum ki hani fotoğrafla... E, yakından ilgilenen kadın tarihiyle ilgilenen biri olarak ve hani Naciye Hanım'ı biliyordum, Semiha Hanım'ı çok az biliyordum ama Eleni, Meryem Şahinyan e, beni çok heyecanlandırdı. Hakikaten bu belgelere ulaşmak e, Türkiye'de bir fotoğraf tarihi, belki kadın fotoğrafçıların tarihini de görmek açısından çok hoş olacak diye Bambaşka düşünüyorum. Bir kapı açıyor, Bambaşka gerçekten. bir kapı açılıyor gerçekten. Ee, 47'de Associated Press ile başlamış Eleni Küreman. Sonra da son posta, yeni şafak, vakit, son dakika ve yeni gün gazetelerinde foto muhabiri olarak çalışmış. Aynı zamanda da Türkiye'nin ilk profesyonel Rum kadın fotoğrafçısıymış. Zenginleşiyoruz. Evet, kesinlikle. E, gözümüz gönlümüz Açılıyorum. açılıyor. Evet. O kesin. E, şimdi sempozyumdan daha sonra bahsederiz. Önce biraz senin yolculuğundan ve senin yaptıklarından ve önümüzdeki hafta açılacak olan <gülüyor> serginden bahsedelim ee, istiyorum hmm. nereden başlayayım bu yolculuğa ee, ee, Türkiye'ye döndükten sonra e, yani aslında fotoğraf bence bir fotoğraf okumak... nasıl aldığında başlayabiliriz ha, Evet doğru o <gülüyor> Naciye yani, mı hikayesini, okurken... hikayesini okurken o gümüş tepsi satmış Ben de annemin bana liseyi bitirdiğinde e, hediye ettiği altın e, künyeyi e, o zamanlar çok takıyorduk üzerinde ismimiz yazan onu satıp sirkeciden Nikon FM2 diye bir makine ve 50 milimetre lensle almıştım ki o lens iyi bir lensmiş. Ben alırken hiç lenslerin özelliklerini de bilmiyordum o yıllarda. Kaç yaşındaydın o sırda? 19 olmalıyım galiba. Şimdi yani o dükkan hala sirkeci de duruyor ama başka şeyler satıyor. Yani o zaman o günlerle bugünleri sirkeci ve fotoğraf piyasasını karşılaştırmak inanılmaz bir gelişim var gerçekten. Ee, benim yolculuğum işte Türkiye'ye döndükten sonra e, kütüphane bir ayağı olmak üzere hep devam etti ama stüdyomu kurdum ve Türkiye'de para kazanmam gerekiyordu ve reklam fotoğrafçılığı yapmaya başladım. Ama şu anda 20 yıl sonra geriye dönüp baktığımda bunların hepsinin her anlamda bir cahil cesaretinden yola çıktığını, yani iyi ki yapmışım diyorum ama nasıl yaptığımı bazen buradan baktığımda da çok net göremiyorum. Yani görüyorum nasıl yaptım diye şaşırıp duruyorum. Ama yani benim için keyifli, zor zorlukları olan çünkü reklam piyasası zor bir piyasa. Bir sürü olan olay sizin işinizi doğrudan etkileyebiliyor. 10 yıl, 10 küsür yıl stüdyomda çalıştıktan sonra stüdyoyu kapatıp dijital fotoğrafın işte kurulması aşamasında Metro e, zincir mağazalarında stüdyonun başında oldum ve o bana çok ciddi bir tecrübe kazandırdı 98 80 e, 98 yılında Evet e, 3- 4 yıl orada çalıştıktan sonra e, serbest olarak çalışmaya başladım bu e, e, Reklam yani e, profesyonel çalışmalarım dışında işte sergiler hep devam etti. Bu 13. sergi oluyor kişisel olarak. Karma sergiler devam etti. Fotoğraf üzerine bir aşamadan sanıyorum dijital fotoğrafla ilgilenmeye başladıktan sonra önce teknik yazılarla başladı. Sonra da fotoğraf üzerine nasıl düşünmeliyiz? Fotoğraf nedir? E, fotoğraf yapılır mı çekilir mi? Böyle çeşitli sorulardan yola çıkarak kendi yaptıklarımdan ve izlediklerimden yola çıkarak yazmaya da başladım. Böyle her e, kanaldan bir şekilde gidiyor oldu yazdıklarını da Knight bir fotoğraf kitabında topladın evet, galiba. Evet, ondan geniş açıda e, yayınlanan e, fotoğraf yazılarıydı. E, bazıları sergiler üzerine ama bazıları çok serbest olarak fotoğrafı düşünmek üzerine yazılardı. Öyle o kitapta toplandı, bir bir kere basıldı. Ondan sonra da 2009'a geldiğimizde de e, hiç aklımda olmayan bir şeydi. Üniversitede fotoğrafçılık, fotoğraf dersleri vermeye Koç Üniversitesi'nde başladım. O da çok büyük bir heyecanla ve keyifle gidiyor. Şimdi işte okulda yeni açılan Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde 2 artı 1 3 ders fotoğraf dersi veriyorum. Böyle gidiyor yani. Mesela genç fotoğrafçılarla da tanışma ve çalışma fırsatını alıyor. Evet. Hem öyle o oluyor. O daha genç çok, diyelim. Sen de gençsin tabii de. <gülüyor> daha genç. Yani 20-25 yaş kuşağı arası <gülüyor> fotoğrafçılarla. Hatta yani benim e, okulda öğrencilerimden sosyoloji okuyup... E, ...fotoğrafçılık yapmaya karar verip... ...şu anda İngiltere'de bunun e, yüksek lisansını yapan e, öğrencilerim de var ki... E, ...galiba benim... E, Birazcık daha eski bir fotoğrafçı olarak eğitimde yapmayı, yapmayı hedeflediğim en önemli şey bütün öğrencilerin kafasını birazcık karıştırabilmek. Yani nedir, ne oluyor, nasıl yakınlaşabilirler, bugüne kadar yapılandan uzaklaşıp nasıl farklı bir şey üretmeyi düşünebilirler, fotoğraf nedir üzerine nasıl farklı bir düşünce çoğaltabilirler... Ki bunu yapan öğrencilerim var. Böyle olduğunda da onlarla aramızda gelişen e, o güzel enerjiyle aslında bir sürü projeler de yapıyoruz. Yani öğrencilerimle ben 2010'dan bu yana e, proje yapıyorum. Hem onlar kendi kişisel işlerini yapıyorlar ama birlikte de işler üretiyoruz. Hı hı, harika. Evet. Bu serginin de duyurusunu yapalım. Ondan sonra Olur. da bütün bu derslerde de konuştuğunuz ve bize de, bizimle de paylaştığın e, hani sanat tarihinde kadınlar... ...kadın fotoğrafçılar, fotoğraf kanonunda kadınlar... ...onlara e, biraz geçeyim. Sergi önümüzdeki hafta 16'sında mı Sergi açılıyor? 16 Ocak, çarşamba günü açılacak 6'da. E, ıssız başlığında açılıyor. E, aslında benim için birazcık geride kalmış bir projenin e, işleri. E, 2-3 yıl önce ben bu sergiyi açmak isterdim. E, 2002-2007 yılları arasında Bodrum'da yaşadım. Ve orada... E, Kışın herkesin gittiği ve birazcık daha boş, terk edilmiş, hüzünlü alanların çoğaldığı bir e, çevrede dolaşırken e, böyle bir proje yapma fikri e, ufak ufak gelmeye başladı. Ve negatifle başladım önce sonra biraz dijitalle devam etti. Bodrum Yarımadası ile değil, işte Çeşme, e, e, Datça Yarımadaları ondan sonra İstanbul'a döndükten sonra da e, Yunanistan ve Güney Fransa kıyılarıyla devam etti. E, ve işte bu sergide de 52 parça iş olacak. E, ama bir tane fotoğrafta katalogta da yok. Sadece sergide var ve benim artık bu dönemin sonuna geldiğimi e, kendim için bir küçük işareti o. Hı hı. E, bundan sonra daha farklı, daha şehir içinde ve insanlara daha yakın olarak ki bu başladı yavaş yavaş bu işleri yapmaya başladım, çekmeye başladım. Farklı bir projeye doğru yöneldiğimin bir küçük işareti olacak. Ama ıssız da benim önemli bir parçam bunu reddetmek mümkün değil. Arada sırada tekrardan ona gitgeller mutlaka olacaktır. Hep de çok yani ben tabii sergiyi görmedim ama web sitesinden bazı fotoğrafların şimdi hani o sergide olabileceğini tahmin edebiliyorum. Evet. E, bir bölümü var aralardan. Ve var. çok şaşırtıcı oluyor Bodrum ya da Paris e, gibi e, mekanlarda hani boşlukların içinde boşluklar, başka bir şeyin olmasının. Boşluklar, yokluklar, sızlıklar. Çünkü aslında çok çoğu insan Bodrum'u öyle yaşamıyor. Evet. Kışın, Kalabalık bir gürültü evet, yaşıyor. Aynen ve bana o anlamda e, kışları yani sürekli Bodrum'da yaşıyor olmak çok büyük bir zenginlik kattı. E, çok farklı bir yüzünü gördüm ve çok zenginleştirici bir mekan aslında. İyi geliyor ama işte e, maddi koşullardan ya da hani oradan iş yapmak birazcık daha zorlaşmaya başladığı için birazcık işin e, yönü değişince... E, Git, gitmek gibi gelmek de var. Hani hı hı. hiçbir yerde öyle sabit durmamız gerekmiyor. Her zaman gittiğim geldiğim ama hani buraya taşınmam gerekti. İyi ki de taşınmışım. Yani Koç Üniversitesi ve ondan sonra yapacağım projeler anlamında biraz daha İstanbul'da olmak daha doğruymuş. Hı hı. Ama işte o yılların bir ürünü ya da bir sonucu da böyle bir iş oldu. Hı hı. Hep şimdi gözünün önüne bir takım gölgeler geliyor, gölgelerle çok. Ki ilk sergimin Oyniası adı galiba dakika. şeydi. E, gö, e, ayrıntılardı sanıyorum hmm. ilk sergimin adı. Hep böyle benim galiba kuzeyde 5 yıl yaşamamın etkisiyle çok ayrıntılı ve hafif minimalist diyebileceğimiz Hı -hı. boş sakin e, ve hep bana şey sorarlar. Siz herhalde çok hüzünlü ve kasvetli Hı -hı. bir insansınız. <gülüyor> ben de derim ki yani yok aslında öyle biri değilim ama işte insanın yaptığı işte başka şeyler de çıkabiliyor. Hı -hı. Hani çünkü şunu düşünüyorum, herkes kendi suretini biriktiriyor aslında fotoğraflarında. Her ne çekersem çekeyim, şehir çekeyim, insan çekeyim, e, reklam çekeyim, her ne çekersek çekelim. Kendi suretimiz aslında birikiyor ve kendi tarihimizi görüyoruz. Bir tür itirafta bulunuyoruz aslında bu çektiğimiz hmm. fotoğraflarla. E, o yüzden hani ben, kendi tarihimi biriktirirken de... E, Evet e, fotoğraf üzerinden neler yapabiliyorum diye kendime yakınlaşmaya çalışıyorum. İşte onu bazen becerebiliyorum bazen beceremiyorum. Çünkü kendinle yüzleşmek o kadar kolay olmayabiliyor. Tabii. Böyle bir serüven işte gidiyor. Bence. Gidebildiği yere kadar devam edecek. Çok güzel anlattın. Ee, bir müzik arası e, verelim. Ee, Lali Perer Aytek'le konuşuyoruz ee, 16 Ocak'ta itibaren Milli Restrens e, Sanat Galerisi'nde açılacak e, sergisi ondan bahsediyorduk şimdi. Ee, Be the Bell dinliyoruz. She's struck by the juggler who juggles the balls, engrossed in all the ascents and the falls. He jumps and cavorts, throwing balls in the air, dividing his focus, his mind everywhere. She does love the juggler. She is a true fan. Although it's a pity, the juggler's a man. His talent is too phased as he breaks his bounds. He runs with the hair and he hunts with the hounds. She's ready to buy. Plays on the two strings he has to his bow. The charlatan plays on her and plays it low. But what can she do when she's so much in love? Her reason is valued, but passion above. She's ready to. Merhaba Ayşegül ben Bugün hikayenin kadın halinde çok keyifli bir e, Fotoğraf sohbeti Yapıyoruz Laliper Aytek'le Birlikte onun ilham verici hikayesi e, fotoğraf yolculuğu ve başka hepimize ilham veren yeni keşfettiğimiz başka kadın fotoğrafçıları konuşarak başladık İstanbul Kadın Müzesi'nin e, sanat sergisinin e, bize tanıttığı bir kısmını e, Şimdi programın başında da duyurmuştuk e, Önümüzdeki yıl e, 28-30 Kasım'da bir uluslararası sempozyum düzenlenecek. Semiha Es Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu. Ve halihazırda çok heyecan verici isimler kabul ettiler. Gelmeyi halen de başka fotoğrafçılarla yazışılıyor. Hı, -hı. Ee, ilk isim. <gülüyor> evet, ilk isimlerden biri çok keyifli olarak benim söyleyebileceğim Jane Evelyn Wood. Ee, çok önemli bir e, çalışması var, Too Much Time diye kitaplaştırılmış ee, Avrupa ve Amerika'daki hapishanelerde e, kadın e, mahkumlarla yaptığı çekimlerden oluşan ve e, Suzan Sontag'a e, ithafen yapacağımız bir bölüm, Başkalarının Acılarına Bakmak diye. Bir e, fotoğrafçımız Jane Evelyn Atwood, ikincisi ise Peru'dan Vera Lens olacak. Evet. Ve Başka sonra... bir bölümde beden, cinsellik ve şiddet üzerine e, yoğunlaşacağımızı düşündüğümüz bir panel e, olacak. Diana Blok Guatemala e, Hollanda arasında gidip gelen Türkiye ile de çok ilginç bir bağlantısı olan bir fotoğrafçı birkaç defa da geldi ve buradaki e, trans LGBT aktivistler üzerine müthiş bir e, fotoğraf çalışması yaptı kitabı da yayınlandı dolayısıyla e, tanıdığımız e, bir isim tanıdık bir isim o geliyor o kesinleşti ee, Güney Afrika'dan Nomusa Makubu var. Evet fotoğraf kanonunu fotoğraf tarihi kanonunu düşünmek üzerinden bir bölümümüz olacak ki bu hakikaten bu kanonun nasıl değişmesi gerektiği ve burada kadın fotoğrafçıların nasıl yer alırsa ne tür değişiklikler ortaya çıkabileceği üzerine biraz tartışmak istiyoruz. Türkiye'den pardon yurt dışından olduğu kadar Türkiye'den de fotoğrafçılar katılacak hakikaten. Bu bölümde Jane Abilene da var. E, foto Kande Sangar, Senegal'den galiba o evet. da değil mi? Nomusa Makubu var söylediğin gibi. Nusia Zubuike var e, Nijerya'dan. Hı -hı. E, Türkiye'den dediğin gibi hem fotoğrafçılar hem sanat tarihçisi diyebileceğiniz evet. bu konu üzerine düşünen... Sosyal Melisa Önel'i davet edeceğiz henüz e, kendisiyle görüşmedik ama aramızda olmasını çok istiyoruz Zeynep Gürsel inşallah Evet geleceğini söyledi ondan yeni haber aldık aldık evet. ee, Ve e, aynı zamanda e, işverenler tarafından da Magnum ve Reuters tarafından da iki büyük fotoğraf ajansından da e, bizimle e, bu süreci paylaşmak ve birikimle yani tecrübelerini de paylaşmak istediğimiz insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz Evet, e, e, haber fotoğrafçılığı meselesine özellikle bakmak evet. istiyoruz. Senin orada sorduğun önemli bir soru var. E, belgesel mi, e, sanat, e, sanat mı? mı? Yani e, Berenice Abbott'ın çok hoş bir cümlesi var. E, bütün fotoğraflar iyi belgelerdir ama bütün belgeler kesinlikle iyi fotoğraf değildir. E, burada belge ile foto e, sanat fotoğrafı arasında fotoğrafın... 1839'da bulunuşundan bu yana süre gelen fotoğraf sanat mıdır? Tartışması o kadar ateşli bir şekilde hep devam ediyor ki dolayısıyla fotoğraf sanat tarihi kanununda da bu anlamda bu tartışma hiç bitmediği için hep gölgede kalarak devam etmiş bir durumda. Bu sanıyorum 90'larla ya da 80'lerden sonra yavaş yavaş değişen bir şey. Çünkü fotoğraf tarihi kanununda yani fotoğraf sanat tarihi kanununda yok. Kadınlar da fotoğraf tarihi kanununda yoklar. Ee, mesela ve kadın fotoğrafçılar hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde aslında. yoklar. Burada hani çifte bir e, sayılmazlık durumu var ya da çifte bir mücadele verilmesi gerekiyor. E, mesela son tak e, fotoğraf üzerine de fotoğrafçıların şöyle tarif edildiğini söylüyor ki ilk başlarda çok ağırlıklı olarak böyleydi. Karışmamayı tercih eden Şair değil ama katip olan bir gözlemci. Hı. Bu e, fotoğrafı da şöyle tarif ediyorlar. Şaş şaşmaz doğruluğu ve ayrıntı duygusu nedeniyle gerçek bir sanat eserini yaratacak soluktan ve ruhtan yoksun mekanik bir reprodüksiyon tekniği. Dolayısıyla bu, bu fotoğraf... Evet başları yani Hı -hı. 1839 ama bu bir 50-60 yıl sürekliliğini koruyor. Yani bugün bile kırıntılarının olduğunu düşünebiliriz. Tabii. Çünkü o zaman bir sürü yerde yazıldığı gibi fotoğraf bir yorum değil bir alıntı oluyor. Alıntı olduğu zaman da siz var olan bir şeyi değiştirmiyorsunuz ya da dönüştürmüyorsunuz. Belki fotoğraf dönüştürmüyor. Ama ben fotoğrafçının dönüştürdüğüne yani inanıyorum. Çünkü fotoğrafçı da dönüşüyor bu süre içinde. Hep resim sanatıyla karşılaştırılan bir dal olduğu için fotoğraf zaten ilk çıkışındaki ilk ortaya çıkan akım da resimselcilik akımı. Ve ne kadar resme yakın olursa sanat değeri o kadar çok olarak görülen bir alan fotoğraf. Bundan kurtulması çok ciddi süreçler. Yani fotoğrafın akademilere, üniversitelere girdiği yıllarda 1950'lere geldiğimizde biraz bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Ama Bodler'in mesela hizmetçi kız, fotoğraf için hizmetçi kız e, tanımlaması, işte fotoğrafın hani kendi haddini bilsin, o aslında Hı. asla bir hanım değil, bir hizmetçi kız tanımı çok net bu şeyi gösteriyor. Dolayısıyla fotoğraf kendi içinde bir e, sayılabilir olmak adına, sanat tarihi içinde sayılabilir bir alan olmak adına çok ciddi bir mücadele veriyor. Bu 170 yıl içinde e, belki 100 yılı bu mücadeleyle hala bugün bile fotoğraf sanat mıdır değil midir dediğimizde e, bu hakikaten bana çok kötü bir soru gibi geliyor. Bir türlü bırakamadığımız bir soru gibi geliyor ama bugünden mesela çok e, bir örnek vermek istiyorum. Çağdaş e, güncel e, güncel sanat içinde, BNL'lerde ...kadın sanatçıların işleri oluyor. Ve fotoğraf bu amaçla kullanılan bir araç. Bir medium olarak kullanılıyor sergilerde. Ama bunu sanatçılar kullanıyor ama fotoğrafçılar kullanmıyor. Yani fotoğrafçılar fotoğraflarıyla bu güncel sanatın içinde çok fazla olmuyorlar. Çok az yeni yeni olmaya başlıyorlar. Ama herhangi bir sanatçı fotoğrafı... Ee, ...konseptini anlatmak için kullandığında... ...fotoğraf kullanılabilen bir malzeme oluyor. Hı -hı, hı -hı. Dolayısıyla bir sanatçı var... ...bir de fotoğrafçı var dünyamızda. <gülüyor> yani... Sanatçılar fotoğrafı kullanabilirler. Ama fotoğrafçılar tek başlarına... ...daha henüz o yetkinliğe ulaşmadılar mı... Hı -hı, ...diye hı -hı. bir yaklaşım var. Yani bu bugün bile varsa... ...çok fazla yol alım gereken... ...çok fazla alınması gereken yol var aslında. Haber fotoğrafçıları burada herhalde... ...en zor durumda olanlar. Evet. Çünkü onların zaten... Adları bile çok olmuyor. Olsa bile dediğin gibi belgeci muamelesi görüyorlar. Evet. Bunu birazcık kendileri de yaratıyorlar ama. Yani e, ben Ali Özün sergisini gördüm Ayıp Şehir diye çok önemli bir şey. Tarla başı e, yıkımıyla ilgili e, hı hı. çok uzun süreli bir çalışma yapmış. Bence çok değerli bir çalışma yapmış. Ama haber fotoğrafçıları da herhangi bir çektikleri mesela bin fotoğraf varsa onların hiçbirini kıyıp ayıklayamadıkları için. Hı hı. Bize çok fazla fotoğraf gösterdiklerinden bence fotoğrafik değerleri olan e, fotoğrafları ayırmadıklarından bir karambol oluyor. Ama daha az fotoğrafla e, onları görebiliyor olmayı ben mesela çok tercih ederim. Benim bu anlamda tartıştığım... Basında ya da haber fotoğrafında Çalışan böyle birkaç arkadaşım var hı hı. Sempozyumda da bunları uzun uzun Tartışacağız diye umuyorum evet. Sempozyumda bol bol tartışmaya vakit Ayırmayı planlıyoruz Bütün evet. organizasyon ekibinin en çok Yuvarlak masalar yok. yaparak çok evet. katılımlı olarak Yani hem herkes birbiriyle konuşsun Hem seyircilerin dinleyicilerin Katkıda bulunması için bir Forum olsun. Hem de bu arada sempozyuma eşlik edecek bir takım sergiler planlıyoruz. Evet bu İnşallah sergiler becerebilirsek. biraz bahsedelim mi bu sergilerden? Şimdilik çok düşünme aşamasında. Çok düşünme tabii. aşamasındayız ama yani e, hep konuştuğumuz şeydi yani benim için de çok önemli sanıyorum. Hep bütün ekip içinde. Genç kadın fotoğrafçıların e, desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki aramızda öyle fotoğrafçılar da var. var. gibi. Evet. Çok hani benim öğrencilerim de var. Mesela şu anda 20'li yaşlarındalar. Biraz kendimi düşünüyorum. Hani o zamanlar daha farklıydı tabii fotoğrafın algılanması. Ama şu anda elimizden gelen neyse onların e, uluslararası e, dünyayla da ilişkilerini kurabilecekleri, sadece Türkiye'de sıkışıp kalmayacakları bir ortam için... Bir aracı kurum olabilirsek, sempozyum, kadın müzesi bunun için bir şey olabilirse, kolaylaştırıcı merkez olabilirse bence çok önemli bir işlevi olacak. Bir araya gelmemiz, gelinmesi ve... Gelin, hani yani zaten kadın fotoğrafçılar olarak bile... bir araya gelinmesi yani benim için de çok önemli. Eminim bir sürü fotoğrafçı için de çok önemli olacaktır. Mesela bu sempozyumu ilk düşünmeye, tartışmaya başladığımızda Birkaç kişi sonra sen de bunu söyledin. Dünyada böyle bir e, buluşmanın gerçekleşmediğine bilinen bir uluslararası kadın fotoğrafçılar sempozyumu, sempozyumu yok. Kimsenin yokmuş. bildiği evet. böyle bir şey yok. Ben hala bunu şaşkınlıkla e, yani idrak edemiyorum e, neredeyse. Hani beni şaşkınlığa e, gark ediyor ve hani sanki her an bilmediğimiz bir şey çıkacakmış e, gibi düşünüyorum. Ama hani uluslararası katılımcılardan da aldığımız tepki sanırım e, bu yönde. E, Aynen yani... Galiba bu biraz fotoğrafın doğasında mı var yani bir, bir araya gelememe hali yani kadın olsun erkek olsun fotoğraf dünyasında o kadar çok yakın ve paylaşılan e, ilişkiler olmadığını ben hep gördüm. Daha çok bütün fotoğrafçılar tek tek kendi e, yollarından ilerliyorlar fotoğrafçılar bir arada çok fazla fotoğraf konuşmuyorlar e, bu da bana çok ilginç geliyor aslında. Ee, uluslararası camiayı çok fazla bilmiyorum ama orada da galiba çok farklı diye bir takım şeyler. Ee, ama hakikaten e, bilgi, birikim, tecrübelerimiz bir sürü şeyi paylaşıyor olmamızın çok ufuk açacağını düşünüyorum hepimiz için. Yani ben öğrencilerimden çok fazla şey öğreniyorum. Yani çünkü sadece iyi fotoğraf ya da hayran olunan bir şey yapmak değil yani İnsan olmak ve o e, yaptığımız şeyleri nasıl yapıyor olduğumuz, bunlar için neler düşünüyor olduğumuz. E, hepimiz benzer sıkıntıları ya da kafa karışıklıklarını yaşıyoruz ama hani bunları kimse birbiriyle konuşamadığı için böyle bir kendi dünyasında yaşaya geliyor herkes. Buna hiç gerek yok yani niye samimiyetle bir şeyleri paylaşamıyoruz bu hayatta hı hı. diye ben çok üzülüyorum. Yani dilerim e, bu sempozyum. Böyle bir e, kanalı açıyor olsun ulusal ya da uluslararası alanda e, hakikaten ben hani genç kadınların da hepimizin de e, e, uluslararasılaşmaya e, ihtiyacımız var çok Türkiye'de kalarak ya da herhangi bir ülkenin içinde kalarak fotoğrafın yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok o zaman oranın kendi kurallarına, kapalı ekonomisine bağımlı kalıyorsunuz. Bunun dünyada ise başka bir şeyler oluyor ve bu çok hareketli. Artık hele bugünkü bütün görüntülerin saniyelerle ulaştırılabildiği yerlerde çok farklı bir interakşın var. Herkes çok farklı bir hareket içinde devam ediyor. Bundan geri kalmamamız lazım. Dilerim hani yapacağımız yayınlar da yapmayı hayal ettiğimiz yayınlar da buna bir adım olur. Buna aslında çok güzel bir örnek. Biz bu programda da misafir etmiştik. Cemre Yeşil genç bir kadın fotoğrafçı. Afrika'ya gidip orada... Kadın sünneti üzerine çalışan bir sivri toplumu örgütüyle birlikte çalışıyor. Fotoğraflar ve video çekiyor ve Kesik diye çok çarpıcı bir kitap yayınladı Müthiş sonrasında. Müthiş bir iş. Ben çok geç fark ettim ve Cemre'ye de yazdım. Gerçekten çok başarılı ve çok cesaretli bir iş. Bu genç yaşında bunu yapabiliyor, yapmış olması çok önemli diye e mesela düşünüyorum. Mesela Cemre'nin hikayesini başka genç kadın fotoğrafçılar bilmiyorlar ilgili evet. Onların yaptıklarını da Cemre bilmiyor. Aynen. Dolayısıyla... Yani dolayısıyla bu sempozyum inşallah bütün bu başlıkları, bütün bu konuları bir araya getirip e, e, fotoğrafçıları da buluşturan bir zemin olsun. Evet. 28-30 Kasım'da Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi'nde organize ediyoruz. Açırıcı. Çok ortaklı İstanbul Kadın Müzesi, Koç Üniversitesi Kadın Merkezi, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bilgi Üniversitesi, forumu, olma. Bilgi üniversitesi ee, içinde olacak ve e, bağımsız ve bir sürü gönüllü, kadın, fotoğrafçılar, kadın fotoğrafçılarla birlikte yapacağız. Belgeselciler, aktivistler var e, içinde. E, dolayısıyla böyle çok bizim çok eğlenerek e, hazırlığını yaptığımız bir e, süreç oluyor ve çok zengin ve çok hepimiz için çok gerçekten göz açıcı, ufuk açıcı bir program e, olacak. Şimdi yaklaşık bir 10 dakikamız <gülüyor> kaldı galiba. 5 dakikamız, evet parça son bir parça dinleyeceksek Dolayısıyla 5 dakikadan biliyorum başka bir sürü şey vardı konuşmak istediğimiz ama sen en çok neyi şöyle izledim, bir istersin. şey söyleyebilir miyim Linda Nohlin bir sanat tarihçisi ve onun niçin büyük hiç büyük kadın sanatçı yok diye bir kitabı var oradan bir alıntıyı İstanbul Kadın Müzesi ile bağlantırarak söylemek istiyorum Bu cümlesi bana önemli geliyor. Dışlanmışlıkları bir çıkış noktası olarak kullanıp kurumsal ve entelektüel zaafların üzerine gidebilir ve çarpık zihin yapısını yok ederek özgür düşüncenin kadın erkek demeden herkese bilinmeze giden sıçrayışı gerçekleştirecek cesareti gösteren herkese açık olduğunu açık olduğu kurumların yaratılmasına katkıda bulunabiliriz. Bu kurumlardan bir tanesinin ben İstanbul Kadın Müzesi olacağını düşünüyorum. Hakikaten böyle kurumlara ve böyle yaklaşımlara ihtiyacımız var. Fotoğraf anlamında da bence fotoğraf tarihini yeniden yazabilmek adına yeni görsel öneriler geliştirmemize ve bunların görünür kılınmasına bu alanda da kadınların hakikaten görünürlüğünü sağlamaya bir şekilde bizim de destek olmamıza olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, bu alandaki farklı yerlerde duran kadınların da birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var Aynen. şüphesiz. Mesela sempozyuma davet ettiğimiz e, isimlerden bir tanesi Zeynep Gürsel. E, antropolog aslında ama fotoğrafta dijitale geçişin e, haber fotoğrafçılığını, uluslararası haber fotoğrafçılığı alanını nasıl dönüştürdüğünü inceledi. Mesela onun etnografisini yaptı. Çok farklı ajanslarda çalışarak fotoğrafçılarla. Ee, aynı zamanda Temaz görüşerek, ederek, e, temas ederek e, ve yani bize çok e, önemli bir aslında teknolojik dönüşüm anını da hani tartışma Aktarıyor fırsatı olacak, verecek, verecek evet. e, onun sundukları. İşte Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, e, Orta Doğu'dan. ...kadın fotoğrafçılar bir araya geliyor olacak... ...ve her birinin çok farklı... Çok ...hikayeleri ve mücadeleleri olacak eminim. eminim. Kesinlikle evet. dolayısıyla... hani ...bu değişen teknolojik olarak da... hani ...dönüşen dediğin gibi fotoğrafın... ...çok farklı mecralarda paylaşılabildiği bir dünyada. Ama ben sayıların gittikçe arttığını görüyorum. Yani kadın fotoğrafçıların... ...çok daha fazla fotoğraf dünyasında... ...rol almaya, yer almaya başladıklarını görüyorum. Bir tek galiba hakikaten... Yer açmak anlamında yapılan işlerde o farklılıklar üretilmeye başladığında bence kadınlara daha çok yer veriyor olacak. Türkiye'de kadın fotoğrafçıları görünür kılan bugüne kadar hiçbir çalışma olmadı herhalde. Evet Bildiğiniz... bu sempozyum bize çok şey öğretecek. Hakikaten yani hiçbir şey hiç böyle bir çalışma olmamış bir hayalimizde kurduğumuz hayalde Türkiye'de, Türkiye Türkiye'li kadın fotoğrafçılar seçkisi bir yayın hazırlayabiliyor olmak ve bu yayının da hani ulus misafirlerimizle gelecek konuşmacılarla ve herkesle paylaşıyor olmak Evet o da çok heyecan verici. çok Beni çok heyecanlandırıyor. Bu arada sempozyumla ilgili gelecek, kısımda düzenleyeceğimiz Semiha S Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu ile ilgili bilgi almak veya önerilerinizi paylaşmak isterseniz bir e-mail adresimiz var. Semiha S İstanbul. Hepsi bir arada. Semiha İstanbul at gmail.com. Oradan evet. ulaşabilirsiniz. Önerilerinizi, fotoğraflarınızı, belki hakikaten elinizde bizde olmayan şeyler, bilgiler, belgeler varsa paylaşmanızı çok isteriz. Evet. Lale Peraytek'le e, çok keyifli, çok keyifli <gülüyor> bir evet fotoğraf üzerine harika bir sohbet yaptık. E, söz bitmedi ama evet. devam ederiz diye umuyoruz. Lale Peraytek'in başlıklı fotoğraf sergisi önümüzdeki hafta 16 Ocak'ta Milli Raya Süren e, Sanat, Sanat Galerisi'nde, Teşvikiye'de, Maçka'da. Ee, herkesi bekliyoruz Evet oraya gelirseniz orada da e, Onunla görüşebilirsiniz Ayrıca gelecek seninki sempozuma da herkesi bekliyoruz Mikrofonlardan yine duyururuz zaten Yangar Birek'le e, Kapatacağız programı Didem vardı teknik masada Ona da çok teşekkürler ve sevgiler Çok teşekkürler Didem Ben Ayşegül, herkese iyi <gülüyor> Kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğden ve Özden. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.